her yazılan risale, gayet şifalı bir tiryak ve ilaç hükmünü taşıyor ve öyle de tesir edip, pek çok kimselerin manevi hastalıklarını tedavi ediyor. Risale-i Nur'u okuyan her bir kimse, güya o risale kendisi için yazılmış gibi bir hâlet-i ruhiye içinde kalarak, büyük bir iştiyak ve şiddetli bir ihtiyaç hissederek mütala ediyor. Nihayet, öyle eserler vücuda geliyor ki, bu asır ve gelecek asırların bütün insanlarının imani, İslami, fikri, ruhi, kalbi, akli ihtiyaçlarına tam cevap verecek ve kafi gelecek Kur'ani hakikatlar ihsan ediliyor. Risale-i Nur Kur'an-ı Hakîm'in hakiki bir tefsiridir. Ayetler sırasıyla değil, devrin ihtiyacına cevap veren imani hakikatları mübeyyin ayetler tefsir edilmiştir. Tefsir iki kısımdır. Biri ayetin ibaresini ve lafzını tefsir eder, biri de ayetin mana ve hakikatlarını izah ile ispat eder. Risale-i Nur bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetdari ve en parlağı ve en mükemmeli olduğu ehli tahkik ve tetkikten binlercesinin şahadetiyle ve tasdikiyle sabittir. Risale-i Nur'un telifi ve neşriyatı şimdiye kadar misli görülmemiş bir tarzdadır. Bediüzzaman Sayit Nursi, kendi eliyle risaleleri yazıp teksir edecek derecede bir yazıya malik değildir. Yarım ümmidir, bunun için katiplere süratle söyler ve süratle yazılır. Günde bir iki saat telifatla meşgul olarak, 10, on, on ve bir iki saatte yazılan harika eserler vardır. Üstad Bediüzzaman'ın telif ettiği risaleleri, talebeler elden ele ulaştırmak suretiyle müteaddit nüshalar yazarlar. Yazılan nüshaları müellifine getirirler. Müellif müstensihlerin yanlışlarını düzeltir. Bu tashihatı yaparken eserin aslıyla karşılaştırmadan kontrol eder. Şimdi de 25-30 sene evvel telif ettiği bir eseri tasdi ederken aslına bakmaz. Yazılan risaleleri etraf köylerden ve kazalardan gelenler büyük bir merak ve iştihakla alıp gidiyorlar ve el yazısıyla neşrediyorlardı. Üstad verdiği zaman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 Bütün o dinsizlik icratını bugünkü dini inkişafı hazmedemeyen gizli dinsizler yapıyordu. İşte başlangıçta pek azgın olan bu dinsizlik devri, Risale-i Nur'un umumiyet kesbeden neşriyatı ile yıkılmış, ehl-i imanın manevi ve maddi, bir hassa manevi hayatına tatbik edilen istibdad zincirleri parçalanmıştır. Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmış ve temel taşlarını tarumar etmiştir. Evet o zamanlar ki, dinsizliğin mukabil cephesinde Risale-i Nur şimşekler gibi parlamış ve Kur'an-ı bu nuru bütün satvet ve şevketiyle zuhur ederek perde altında neşrolunmuştur. Risale-i Nur'dan tahkiki iman dersi alan ve gittikçe ziyadeleşen nur talebelerinin imanları inkişaf etmiş, imani bir şehamet ve İslami bir cesarete sahip olmuşlardır. Nasıl ki cesur bir kumandan yüzlerce askere lisan-ı haliyle cesaret verir, ve noktayı istinat olursa aynen öyle de Risale-i Nur Şahsı manevisinin mümessili olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri başta olarak takiki iman dersleriyle imanları kuvvetlenen yüz binlerce şimdi milyonlarca nur talebeleri ehli imana bir noktayı istinat ve bir hüsnü misal olmuşlardır. Nur talebelerinin bu iman kuvvetleri ve dinsizliğe karşı kahramanca mücadeleleri halkın üzerinde çok tesir yapmış ve bir intibah, uyanıklık husûle getirmiştir. Böylelikle, milletin içindeki korku ve evhamları da Risale-i Nur'la izale etmişler, vatan ve millete umumî bir cesaret, ümit ve ferahlık husule getirip, Müslümanları isten kurtarmışlardır. Risale-i Nur'u gayi hayat edinen bir nur talebesi, yüz adam kuvvetinde olduğu ve yüz nasih kadar iman ve İslamiyet'e hizmet ettiği, ehl-i hakikatçe müsellem ve musaddaktır. Nur talebeleri, dinsizliğin şaşalı taarruzlarına, tantanalı yaygaralarına, zulümlerine, hapislerine, üstadları gibi kıymet vermeden, korkmadan, lüzumunda camlarını, mallarını, evladu iyerlerini dahi çekinmeden, Risale-i Nur'la iman ve İslamiyet'e hizmet uğrunda feda etmişlerdir. Nur talebeleri, tek bir şeyi gaye edinmiştir.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 Ümmet-i Muhammed'in refah ve saadet içinde yaşamasına vesile olmaktır. Risale-i Nur'un el yazısıyla neşri senelerinde, evlerinden yedi sekiz sene çıkmadan Risale-i Nur'u yazıp neşredenler olmuştur. O zamanlar, Isparta Havali'sinde erkek-kadın, genç ve ihtiyarlardan binlerce nur talebesi, hatta nur dersanesi olan Savköy'ü bin kalemle senelerce nur risalelerini yazıp çoğaltıyorlardı.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 göz nurları dökmüşler, mübarek kâtibeler olarak imana hizmet etmişlerdir. Hatta öyle nur talebesi hanımlar vardır ki, kendilerini son nefeste iman nuruyla hüsn-ü hâtimeye nail edecek nur risalelerini hararetle okumuşlar ve diğer din kardeşleri olan hanımlara da okuyup tanıtmışlar. Nurları hanımlar içinde neşrederek, çok hanımların Kur'an ve iman nurlarıyla nurlanmalarına vesile olup kahramanca hizmette bulunmuşlardır.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 Ekseri hanımların böyle olmasını rahmeti ilahiden kuvvetle itikat ve ümit ve niyaz ediyoruz. Basiretinin nur naşirleri 35 sene evvel Risale-i Nur'daki yüksek hakikatları görmüş, o dersleri almış ve o zamandan beri ihlas ve sadakatle gizli din düşmanlarına göğüs germiştir. Nur kahramanlarının haneleri müteaddit defalar arandığı ve kendileri defalarca hapislere atılarak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 2-3 saat kadar uzaklıktaki tenha dağlara veya bağlara çekilir, nur risalelerini telif eder, bir taraftan da telif ettiği risaleler, Isparta ve havalisinde el yazısıyla istinsah edilip, kendisine gönderildiğinde bunları tahsih ederdi. Bir gün içinde hem tahsihat yapar, hem gidip gelme 4-5 saat süren yerlere yaya olarak gider, hem aynı günün 3-4 saatini telifata hasreder, ve hem de çok zaman yemeğini kendisi hazırlardı. O zamanlarda kırk yerde, Risaleler, Risale-i Nur'a müştak ilk talebeler tarafından el yazısıyla çoğaltılıyordu. Üstad bu kitapları sırtına yüklenir, dağ bağı veya kırlara kadar gider, orada tahsihini yapar, evine gelirdi. Nefye mahkum edilerek, zamanın en dehşetli zulmüne maruz bırakılmış ve kimseyle görüşmesine müsaade edilmemişti. Fakat o, bu yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşmuştu. Çünkü o,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 Ehli siyasetin nazarı dikkatini celbedecek ve o zaman alemi İslam'ın asırlardır bayraktarlığını yapmış bir millet içerisinde yerleştirilmek istenen dinsizlik, imansızlık ideolojilerini parçalayacak, son asırların dalalet taudlarının şahsı manevisinden ibaret olan ehli küfür, ehli sefahet ve ehli dalalet cereyanlarının bu vatanı istilasına set çekecek istikbal nesillerinin ebedi kurtuluş ve saadetini temine medar olacaktır. İşte o tarihin en muazzam bir hadisesinin mebdeğini izni ilahi ve tasarrufu Rabbani ile hazırladığı için böyle çok mukaddes bir manayı havi davanın hamili bulunduğu itibariyle dünyanın en mes'udu, zamanın en bahtiyarıydı. Giyinişinde, gayesinde, idealinde zerre kadar değişiklik ve tezelzül olmamıştı. Birakis, hale alemin itikatlarını düzeltecek, zulmeti izale edecek bir meşale-i hidayeti hamil idi. Vazifesi ve hizmeti bütün insanların iki cihana ait saadet ve refahını tazammün ettiği için bir cehd azim içinde bulunuyordu. Üstadın Barla'daki ikametgahı iki odadan ibaret bir evdir. Esasen müstakil bir evi ve yeryüzünde tahtı tasarruf ve temellükünde bir karış yeri dahi yoktur. Barla'da 8 sene müddetle ikamet ettiği ev 350 milyon ehli İslam'ın merkezi hükmünde ilk dershane-i Nuriye'sidir. Bu dershane-i Nuriye'nin altında daimi akan bir çeşme vardır ve önünde dershane-i Nuriye'ye bitişik çok kalın ve üç sütun halinde semaya yükselen gayet muhteşem bir çınar ağacı vardır. Çınar ağacının dalları arasında bir kulübecik yapılmıştır.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 ve rasûl Ekrem Aleyhissalâtu Vesselam'ın münacaat meşhuresi olan Cevşen-ül Kebir namındaki münacatını ve Şah-ı ve Şah-ı gibi, e evliyanın münacaat ve hizblerini, ve salavat-ı nuriyeleri ve bilhassa Risale-i Nur'un menbaı olan Hizb-i Nuriye'yi ve Ayat-ı Kur'aniye'nin lemâtı olan ve bir silsile tefekkür bulunan ve yirmi dokuzuncu lemada cem edilen hizb ve münacatları okur,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 Kemal-i rahmetiyle bu Ferdi feridi, kemalat-ı insaniyenin bütün envanı cami bir istidatta yaratmış ve bu istidatların da azami şekilde inkişâpını irade etmiş ki, bu müstesna zatı, İslamiyet ağacının son asırlara uzanan ve binler dal budak salan Risale-i Nurşahs-ı manevisi itibariyle bütün hakaikte Üstad-ı Kül hükmüne getirmiş, ve topyekün İslamiyet hakikatlarının bir aksi nurunu ve tecellisini Risale-i Nur Şahmanevisinde dercederek el-hakikat ve kemale hayretle baktırmış ve böylece Risalet-i Ahmediye ve Hakikat-ı Muhammediyenin cami bir ainesi olan Risale-i Nur ile Said Nursi bir sait olarak çürümüş, erimiş fakat manen bütün alemi İslam olarak tevellüt etmiş, beka bulmuştur.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 ve şecere-i mübarek rahmetin kastı tahsisinden hariç kalsın. Kat'ien mümkün değildir. Sayit Nursi Hazretleri Barla'dayken yaz aylarında bazen çam dağına çıkar, bir müddet yalnız olarak orada kalırdı. Bulundukları dağ hayli yüksekti. Barla Dershaneyi Nuriyesinin önündeki çınar ağacının tepesindeki kulübeciği gibi çam dağının en yüksek tepesinde olan iki büyük ağaç üzerinde Dershaneyi Nuriye manasında birer menzili vardı bu çam ve katran ağaçlarının tepelerinde Risale-i Nur'la meşgul oluyordu. Hem ekser zamanlar, Barla'dan bu ormanlık havaliye gelip giderdi. Ve derdi ki, ben bu menzilleri Yıldız Sarayı'na değişmem. Şimdi sözü burada keserek, Üstadın Risale-i Nur'u tehlif ettiği mezkür çam dağında ve Barla nahiyesindeki hayatına ve Risale-i Nur'un mahiyetine ait risale ve mektuplardan birkaçını aşağıya dercediyoruz.